122. Bölüm Resulullah Efendimizin evlatlığı Zeyd, bir yıl kadar önce evlenirken, bu evliliği hayallerin ötesinde bir saadetin takip edeceğinden emindi. Zeynep gibi pırıl pırıl bir güzelliğe, aranmakla bulunmaz bir soya, darda kalanların yardımına koşan bir huya sahip olan hanımla evlenirdi insan mutlu olmaz mı? Hayalinde canlandırdığı bu mutlu günlerin günden güne kendisini saracağını bekleyen Zeyd, aradığını bulamamanın üzüntüsüyle dolmaya başladı. Küçük yaştan beri Peygamberler Sultan Efendisi'nin terbiyesi altında büyümüş, onu baba bilmiş, onun sofrasında yemek yemiş, onunla birlikte yaşamıştı. Terbiyesi ve edebi yönüyle tartıya girerse, İnsanlık faziletini temsil edenlerin ön safında yer tutanlardan olacağında şüphe yoktu. Ama evlilik konusunda iş böyle olmamış, daha doğrusu Ümmü Eymen'de bulduğunu ondan kat kat güzel olan Zeynep de bulamamıştı. Zeynep'in gözü daha yukarılardaydı. Resulullah Efendimizin hanımı olanlara bakıyor, hiçbir yönden onların gerisinde bulmuyordu kendisini. Bu düşüncedeyken azatlı bir kölenin nikaha altına düşü vermesi bir talihsizlik değil de neydi? Zeynep kocasını azatlı bir köle olarak görmekten vazgeçmiş olsaydı ortaya çıkan bir sürü huzursuzluk silinip giderdi. Yahut Seyit aradaki bu farkı göz önünde bulundursa da evlenme konusunu ortaya atmasaydı mesele kökünden halledilmiş olurdu. Evliliğin ilk günlerinden beri ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen huzursuzluk nihayet kendi aralarında halledilemez hale geldi. Bu geçimsizlikte kusur kime aitti? Her iki taraf bu kusur yarı yarıya mı bölüşmeliydi? Bu konu elimizdeki malzeme ile çözülecek durumda değil. Fahri Kainat Efendimiz yine bir gün Zeyd'i karşısında buldu. Fakat bu defa Zeyd'i tatsız düşünceler çevrelemiş gibiydi. Derdini yanabileceği tek insan Resulullah Efendimiz'di. Evliliğinin başlangıcından itibaren olanları birer birer anlattı. Fahülmürselin Efendimiz, Ben bu evlilikten hoşlanmamıştım. O zaman anlatmak istedim demedi. Evlat edindiği ve her derdiyle uğraşmayı vazife bildiği insanın bu derdini sonuna kadar dinledi. Zeyd sözlerini, ''Ben artık boşanmak istiyorum ey Allah'ın peygamberi.'' diye bitirdi. ''Hanımına sahip ol ve Allah'tan kork.'' Bu cevabı alarak döndü Zeyd. ''Hanımına sahip olmak ve Allah'tan korkmak.'' Bunlar güzel şeyler. Zeyd Allah'tan korkan bir insan... Ama burada Allah'tan korkmanın manası, Cenab-ı Mevla'ya hesap verirken, hanımına karşı görevlerini gereği gibi yerine getirip getirmediği konusunda, vicdanını rahatlatacak şekilde davranmak. İyi geçim için yapılacak fedakarlığı, en son derecesine kadar yaptığı konusunda emin olmak ve bunları Allah rızası için yapmak. Geçimsizliğe sebep olacak hareketlerden uzak bulunmak ve bu gibi durumlar hanımından gelirse, Hoşgörü yolunu tutup işi sulh yoluyla halletmek. Yarın bu evlilik bir ayrılıkla son bulursa boşanma sebeplerinin yükleneceği şahıs olmamak. İşte peygambere yakışan tavsiye bu. Evlilik konusunda Allah'tan korkmanın manası üzerinde düşünen Zeyd, bu bir tek cümlenin gittikçe genişleyen manalarla dolu olduğunu görmekteydi. Ama artık evlilik hayatının tadı kaçmıştı. Her ikisi de yönleri ayrı istikamette olan birer yolcu gibiydiler. Ortada peş peşe damlaların döküldüğü bir bardak vardı. Her damla sabır hanesinden bazı şeyleri alıp götürüyordu. Bir gün bu bardağın taşıacağı belliydi. Bu arada Cibril'i emin gelmiş, resul Ekrem Efendimiz'e Zeyd ve Zeynep Hanım arasındaki geçimsizliğin boşanmakla sona ereceğini ve Zeynep'in kendisine eş olarak verileceğini bildirmişti. Zeyd ilk gelişinden sonra tekrar gelmiş, ilk defa yapılan tavsiye üzerinden bu kadar gün geçmesine rağmen sıkıntıların daha da arttığını anlatmış, boşama konusunda fikrini sormuştu. Bu durumda Peygamber Efendimiz, pek güzel olur. Zeynep'in bana nasip olacağını da cibril vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyorum. Boşa gitsin diyemezdi. Efendimiz onu yine hanımına sahip olmasını ve Allah'tan korkmasını tavsiye ederek gönderdi. Gönderdi ama aradan çok geçmeden Zeyd Efendimizin huzuruna geldi. Ya Nebiyallah, Zeynep'i boşadım dedi. Artık ip kopmuştu. Tekrar birleşemeyeceği de belliydi. Zeyd büyük bir hevesle başladığı evlilik hayatını büyük bir teessür içinde sona erdirmiş bulunuyordu. Zorla güzelliğin olmayacağını bir kere daha anlatan bu hadiseden sonra Zeyd yine ümü Eymen'le eski hayatına döndü. Zeynep ise hoşlanmadığı bir hayatı geride bırakıp başını dinlemek üzere evine çekildi. Ramazan ayı gelmişti. Müminler sahur yemeği için kalkıyor, Yüce Mevla'nın rızası için yeme içmelerini terk ediyor ve gün batıncıya kadar oruca engel olan her şeyden uzak kalmanın manevi lezzetini tadıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam geceleri teravih adıyla bilinen bir namazı mescide çıkıp kılmış, ikinci gece onun ardında duyanların gelmesiyle kalabalık bir cemaat toplanmıştı. Üçüncü gece bu cemaat daha da artmış, dördüncü gece... Efendimiz bu namazı kılmak için uzun müddet bekleyen cemaatin bulunduğunu bilmesine rağmen çıkmamışlar. Fars kılınır korkusuyla çıkmadığını söyleyerek herkesin evinde veya mescitte kendi başına kılmasını tavsiye buyurmuşlardır. Bir gün Peygamber Efendimiz yanında arkadaşlarıyla birlikte mescitte sohbet ederken yüzünden üzüntü akan bir adam geldi. Yani bir Allah!'' Mahvoldum, yandım. Nedir seni mahveden? Oruçluyken hanımımın üzerine düştüm. Azat edecek bir kölemi olmadı benim. Peki peş peşe iki ay oruç tutabilir misin? Adam esefle başını salladı. Ey Allah'ın peygamberi zaten başıma bu bela, ben oruçluyken gelmiştir. Altmış tane fakiri doyurabilir misin? Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben ailemi bile kıt kanaat doyurabiliyorum. 60 fakiri doyurma imkanım hiç yok. Bir başka çözüm yolu kalmamıştı. Resulullah Efendimiz ona beklemesini söyledi. Adam oturdu bir kenara ve Resulullah Efendimiz'e bir zembil dolusu hurma getirdi. Fakirlere dağıtılması istendi. Efendimiz, hani nerede oyanan diye seslendiler. Buradayım ya Resulallah. Adam yerinden kalkıp Efendimiz'in al bunu götür fakirlere sadaka olarak dağıt. Adam gözlerini kendi vücudunda gezdirdi. ''Baksana şu halime yani bir Allah'' demek istiyordu. Sonra şunları söyledi. ''Benden daha ne mi dağıtacağım ey Allah'ın peygamberi? Yemin ederim, evet yemin ederim ki Medine'yi kuşatan şu kara taşlık arasında benden daha fakir bir insan yoktur.'' Peygamber Efendimiz azı dişleri görünecek kadar gülerek ''Haydi götür, aileni yedir'' buyurdular. Şevval ayının girdiği günlerdeydi. Ümmü Selem'e yıllar yılı bir yastığa baş koyduğu kocasının acısını unutmaya çalışmıştı. Kimseyle evlenmeden, hatta evlenme teklifini düşünmeden, süslenmeden geçirmesi lazım gelen dört ay on günlük iddet zamanı dolmuştu. Resulullah Efendimiz'in tavsiyesi üzerine, kendisi ve rahmetli kocası için Yüce Mevla'ya rahmet ve mağfiret niyazlarını samimi bir gönülle tekrarlamış bulunuyordu. Bir gün evinde işiyle meşgulken yerinden doğruldu. Çalınan kapıyı açtığı zaman karşısında Ömer İbni Hattab'ı buldu. ''Selam sana ey Ümmü Seleme. Sana da selam olsun ey Hattab'ın oğlu. Resulullah Efendimizin elçisi olarak seninle görüşmeye geldim. Buyur ya Ömer.'' Aziz misafir içeri alındı. ''Resulullah Efendimizden sana evlenme teklifini getirdim ey Ümmü Seleme.'' Ümmü Seleme böyle bir haberle karşılaşacağını hiç tahmin etmemişti. Şimdi çözülmüştü düğüm. Aylardır Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir sorusunun cevabını aramış fakat Resulullah Efendimizin böyle bir duayı durup dururken tavsiye etmeyeceği düşüncesiyle duasına devam etmişlerdi. Böyle bir teklif reddedilmez hatta tereddütle karşılanmazdı. Ama gün görmüş bir kadındı Ümmü Seleme. Yıllar yılı acı tatlı pek çok hatıra onun ruhunu nice tecrübeyle yoğurmuştu. Allah'a inanan bir kadının arzu edebileceği en mutlu evlilik hem de Allah'ın Resulü tarafından teklif edilmiş bulunuyordu. Fakat Ümmü Seleme bu şerefi kazanmaktan öte muhafaza edebilmenin daha önemli olduğunu tecrübesiyle bilmekteydi. Pek güzel bir teklifle geldin ey Hattab'ın oğlu. Fakat ben kıskanç bir kadınım. Ayrıca bakıma muhtaç olan yetimlerim var. Efendimiz rahatsız edecek bir davranışta bulunabilirim. Peygamberler İmam-ı Efendimiz'e selamlarımı, hürmetlerimi ulaştır ve teklifini kabul edemeyeceğimi bildir. Büyük Ömer, bu edebin, bu terbiyenin hayranı olarak oradan ayrıldı. Düşüncenin, vakarlı bir duygunun eseriydi bu davranış. Ayağına kadar gelen bulunmaz nimeti, Resulullah Efendimiz'i rahatsız etmeme düşüncesiyle reddetmek. Ümmü Selem'e bu davranışıyla hem Resulullah'ın teklifini reddetmiş, hem de Allah'ın rızasını kazanmış bulunuyordu. Resulullah Efendimiz'e hürmeti olan herkes, hiçbir mektep görmemiş olan Ümmü Seleme'nin bu asil davranışı karşısında saygı duyacaktır. Ey kadınlar aleminin baş tacı! Ey sultanı enbiyanın şerefli hanımı! Ey müminlerin sevdiği annesi! Senin ayağının tozuna hasret duyanlardan bitip tükenmek bilmeyen selamlar, hürmetler! Denizlerde bir damla su kaldığı müddetçe yeryüzünde... Nefes alan bir tek insan bulundukça ümmeti Muhammed'den sana selamlar, saygılar. Cevap serveri Endia efendimize ulaştırıldı. Bu defa Sultanı Enbiya efendimiz yanında Ömer İbni Hattab olduğu halde Ümmü Selemen'in kapısını çaldı. Evinde bir postu tabaklamakla uğraşan Ümmü Selem'e işini bıraktı. Ellerini yıkadı ve değerli misafirlerinin yanına geldi. İçi hurma lifiyle dolu olan bir minderi peygamberler imamı Efendimiz'in altına serdi. Resulullah Efendimiz bu defa aynı arzuyu bizzat kendi tekrarladı. Edebin ve hürmetin süslediği bir ifadeyle verilen cevapta şöyle denildi. Ya Nebi Allah senin bu teklifini kabul etmemek elde değil. Ne var ki ben Pek kıskanç bir kadınım. Seni rahatsız etmekten korkarım. Ayrıca bakıma muhtaç yetimlerim var. Onlar sana yük olurlar. Bir de benim yaşımın ilerlediğini biliyorsun. Efendimiz şu cevabı verdi. Kıskançlığını Allah Teala giderecektir. Yaşlılığa gelince ben de senin gibiyim. Çocuklarınsa benim çocuklarımdır. İleri sürülen bütün itirazlar böylece bertaraf edilmiş oluyordu. Ümmü Seleme sözü uzatmadı. ''Kalk ey Ömer, beni Resulullah Efendimizle nikahla'' dedi. Böylece Ümmü Seleme Hanım, aklı, tecrübesi ve edebiyle bir ömür boyu elde edilmesi bile büyük bir netice sayılacak olan mertebeyi bu hareketiyle elde edivermişti. Artık o müminlerin annesi olma saadetine ulaşmış bulunuyordu. Ümmü Seleme, vefat eden Zeynep binti Hüzeymi'ye ait odaya yerleştirilecekti. Böylece Resulullah Efendimiz'in nikahı altında bulunan hanımların sayısı dörde çıkmış bulunuyordu. Sevde, Aişe, Hafsa ve Ümmü Seleme, Allah her birinden razı olsun. Resulullah Efendimiz, her gece bu hanımlarından birinin yanında kalıyordu. Sevde bu hesabın dışında kalmıştı. Bedir Muharebesi sonucu olarak getirilen esirler arasında Süheyl bin Amr'ı eli kolu bağlı halde görünce kendini tutamayan Sevde Süheyl'e çıkışmış, böyle kendinizi bağlatacağınıza şerefinizle ölmesini beceremediniz mi diye bağırmıştı. Onun bu yakışıksız hareketini gören Efendimiz bu davranışı hoş karşılamamıştı. Sevde pişman olduğu bu hareketini bağışlatabilmek için gayret etmiş, hatta bir zaman boşanacağından bile korkar olmuştu. İhtiyar ve oldukça şişman olan Sevde, Efendimiz'e gelerek, ''Tek istediğim ölünceye kadar senin hanımın olarak kalmaktır, beni boşama, buna karşılık olarak yanımda geçireceğin günleri Ayşe'ye devretmeye razıyım.'' demişti. Efendimiz bu teklifi kabul etti. Sevde sembolik olarak, zevcatı Tahirat, Peygamber efendimizin tertemiz hanımları arasında kalmış oldu. Ümmü Seleme hanım evliliğin ilk üç gününü Resulullah efendimizle birlikte geçirdikten sonra artık normal sırayı bekleyecekti. Aydına doğru programımızın 122. bölümünü dinlediniz.